Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü programındasınız. İki haftada bir yayınlanan Balık Gözü'nde. Şimdi ilk olarak Yayyüzü'ne Özgürlük Derneği'nden Burak Özgüner'le konuşacağız. Bir köpeğe tecavüz davası var. Görülecek olan bugün görülecek bir dava. Onunla ilgili detayları öğreneceğiz. Ardından da Doğa Derneği'nden Yücel Sönmez konuğumuz olacak. Kendisiyle de yeni çıkacak olan aslında şu anda da henüz tasarı halinde bulunan Tabiatı Koruma Kanun Tasarısında bahsedeceğiz ee, doğaya yönelik nefret söylemini konuşuyoruz bugün ve bırak şimdi hattımızda ee, Merhaba bırak Merhaba ee, Burak Özgüner'le konuşuyoruz şimdi dinleyenlerimiz için bir aktarmış olalım. Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden e, Burak ve e, bize şimdi görülecek e, salı günü aslında siz tam da bu yayını dinlerken yapılmış olan bir davadan bahsedecek Burak bize e, Ayşe isimli köpeğe e, bir tecavüz davası bu. Burak senden dinleyelim aslında devamını e, bu davanın ee, aslında ortaya çıkış e, kısmından bir bahsedebilir misin bize nasıl haberdar oldunuz ve bu dava e, nasıl e, yansıdı size? Hı hı. Ee, İstanbul ateşi yığıda yaşayan bir sokak köpeği Ayse. Ee, Tabi sevenleri, e, onun haklarını gözeten insanlar var, ilgilenen insanlar var onunla. E, 2011 yılında e, bir tane adamın e, Ayse'yi arabaya bindirerek zorla e, kaçırıp e, ıssız bir yerde arabanın içinde bağlayarak tecazü ettiğini e, öğreniyor insanlar. Özellikle hmm. onunla ilgilenen insanlar. E, bunun üzerine polis polise ihbarda bulunuyorlar. Polis adamın olduğu arabayı e, gidip buluyor plakadan e, ve e, suç üssü yapıyor. Zaten e, mahkemede dava dosyasında da mevcut bu delillerin tamamı ama mahkeme tabi yasalar el vermediği için diyelim müsait olmadığı için hayvana tecavüzden ya da bir canlıya zarar vermekten dava açmak yerine kilit altında muhafaza edilen bir malın eşyanın hırsızlığı kaçırılması ve zararı uğratılması nedeniyle kamu davası açıyor tamam. biz tabi bundan haberdar olduğumuzda ee, ilk celsede dernek olarak müdahale olmak istedik. Ee, bu celsede de müdahalelik talimimizi mahkemeye ileteceğiz. Ama ilk celsede hakim e, yasalar yine el vermediği için diyelim e, başvuruyu mahkemeye sunsak bile kabul etmeyeceğini söyledi. Ama yine biz bu sefer mahkeme tutanağına geçmesi için <gülüyor> e, müdahalelik talimimizin Tekrar müdahalelik başlığında bulunacağız. Çünkü suçtan biz de zarar gördüğümüzü düşünüyoruz. Ee, hayvan tecavüz olayının ya da kadına tecavüz ya da bir trans bireye yapılan tecavüzün hepimizi ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Ve bir erkeklik suçu olduğunu düşünüyoruz. Ve basın ısrarla bunu e, müferit bir olaymış gibi sunuyor. Devlet de bu şekilde ele alıyor. Yasaların bu konuya bakış açısı da bu e, bu şekilde yani münferit olaylar ya da bir sapığın e, yaptığı haksız fiil gibi gözüküyor. Ama biz böyle olmadığını düşünüyoruz. Çünkü e, olayın ardına bakacak olduğumuz zaman e, bireyin hayvan olması ya da bir e, kadın olması ya da bir yaşlı bir birey olması önemsiz erkeklik zihniyetinde. Hmm. Çünkü erkeklik bugün özellikle günümüzde. ...dişini geçirebildiği bütün canlılara... ...tecarib ediyor, haklarını yok sayıyor... ...varlığını yok sayıyor... ...kısacası... ...bütün canlıları bir tatgün... ...bir hakimiyet ilişkisinden bahsedebiliriz... Evet, bu davanın da aslında... ...esas önemi buradan kaynaklanıyor... ...yani bir... Evet, Tam da bu yüzden Yeryüzüne Özgürlük Derneği de bu davaya müdahil olmak istiyor. Peki evet. sonucunda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Aslında bu program yayınlandığı zaman bir sonuca ulaşmış olacak. Dava görülmüş olacak. Ama biz mutlaka konuşmak evet. istediğimiz için şimdiden yani şimdi bir kayıt yapıyoruz. Müdahilet talebimizin açıkçası mahkeme tarafından reddedileceğini düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılan birçok müdahilet talebi mahkemelerce reddediliyor. Çünkü mahkemeler... Ee, müdahalelik kurumunu çok kısıtlı olarak ele alıyorlar. Hı hı. Ee, dolayısıyla biz e, bu konuda e, müdahalelik kurumunun uluslararası e, hukuk dahilinde yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, bir canlıya tecavüz edildiğinde, hakları yok sayıldığında, şiddete maruz kaldığında e, hem toplum e, zarar görüyor hem işte bu bütün yasalarda da geçen kamuoyu mümkün hale uğraması ya da işte kamuoyu bizdanının e, sarsılması gibi şeyler dolayı aslında müdahilik talebimizin kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz hı hı. E, bunun aynen insana tecavüz olayında nasıl bir yaptırım uygulanıyorsa hayvana tecavüz konusunda da biz aynı yaptırımı bekliyoruz yasayla ya da yönetmelikle bir, bir şeylerin çözülmeyeceğini farkındayız hı hı. çünkü İstediğimiz kadar en iyi e, yasayı çıkartalım. Bu mevcut zihniyet, insan merkezci, türcü, erkek egemen zihniyet değişmediği sürece en iyi yasayı çıkartsak bile, yurduya koysak bile bu tür hak ilerlerinin bir sonu geldiğini düşünmüyoruz. Ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği'ne de belki bu konuyla ilgili insanlar en azından e, soru sorabilirler, evet. iletişime geçebilirler evet. diye de ekleyerek bitirelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo 94.9'da Balık Gözü programındayız şimdi ve konuğumuz Yücel Sönmez Doğa Derneği İletişim Koordinatörü. izle beraber. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, aslında bu programda e, biraz önce de e, başlamış olduk. Burak Özgüner'le konuştuk ilk önce. Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden ve... E, Ayşe'ye yani bir köpeğe tecavüz meselesi söz konusu. Ee, şimdi de tabiatı koruma kanun tasarısından bahsedeceğiz. İkisinin de birleştiği bir nokta var ki doğaya hayvanlara aslında insan olmayan her türlü e, şeye karşı gösterdiğimiz nefret e, sahikinden bahsetmiş olacağız. Ve tam da buradan gireceğiz. Bugün de... Bu da aslında e, total olarak tüm dünyaya ve biyolojik çeşitliliğe tecavüz etme kanunu diyebiliriz. Aynı zamanda ismini böyle de değiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü tabiatı koruma kanun tasarısının herkesi, herkesi demeyeceğim. E, keşke herkesi olsaydı. Ama daha çok doğa severleri şu anda e, rahatsız ettiği e, oldukça önemli noktaları var. Ve yine tabiatı koruma kanun tasarısının getireceği bir takım şeyler var yenilik de demeyeceğiz bunlara çünkü yenilik değiller zira bildiğimiz bir zihnin tezahürlerini görüyoruz biz bu tasarıyla birlikte Yücel'le de tam da bu meseleyi konuşacağız onun için bizimle beraber ve o zaman tabiatı koruma kanun tasarısının bir öncesi de var. Bu ıı, tasarı gökten zembille inmedi dedik. Öncesinde de bunun bir hazırlık süreci ve tabii ki bir ortaya çıkış sebebi vardı. Belki buradan biraz bahsederek başlayabiliriz. Tabii. Öncesinde söylediklerinize paralel bir şeyi hemen bir parantezi açmak istiyorum. Bu kanunu e, gerçek anlamıyla içeriğiyle insanlara sorsanız tek tek sokağa çıksanız deseniz ki... Ormanlar mı yok edilmeli, para mı kazanmalıyız? Sular mı yok edilmeli, para mı kazanmalıyız? Bu ikisinden birini tercih etmelerini sor e, isteseniz... ...inanın tüm insanlar doğanın korunmasını, su kaynaklarının korunmasını... ...ormanların ve canlı çeşitliliğin korunması yönünde tercihte bulunacaktır. Yani bu kanunu aslında sadece biz e, uzmanlığımız gereği doğayla uğraşanlar değil, sıradan insanlar, herkes bu açıklık ve netlikle ifade edildiğinde karşı olacaktır. Ama politika tabii ki bunu hiçbir zaman böyle ifade etmiyor. O yüzden biz de bu kadar çok mücadele etmek zorunda ve uğraşmak zorunda kalıyoruz. Evet, tam da asıl sebeplerden biri de bu galiba. Politika, politika dediğimiz şey tasarıların e, içeriğinden bahsetmiyor. Keza burada medyanın da çok önemli bir rolü devreye giriyor. Hiç kimse bu bu, ıı, tasarının neler getireceği Aynı zamanda neler götüreceğinden de Hiç bahsetmemiş oluyor bizlere Dolayısıyla Doğru. ne içerik hakkında bilgimiz var e, Ne başka bir şeyi Hakkında bizden götürecekleri Hakkında bilgimiz var Herhangi bir yasa gibi karşılıyoruz Bunu Keza yasalar da zaten günlük hayatımızı Oluşturan şeyler e, olmak zorunda Olduğu için böyle bir yere Tekabül ediyoruz galiba Çağımız ne yazık ki hani e, Ambalajlama ve Sunum çağı yani bu yasa hiçbir zaman bize ismi tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasası olarak geliyor ama içerine baktığınızda tam tersini görüyorsunuz. Dolayısıyla paketlenmiş bir zihniyeti tam tersini e, algıyı yaratacak bir şekilde insanların önüne koydukları için insanların kafası ister istemez karışıyor. Oysa bu ismi tabiatı koruma ve tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasası olmasına rağmen aslında... Tabiatı ve biyoloji çeşitliliği katletme yasası. Evet. Yani e, içerikle isim arasında böyle bir fark var. E, bunun da böyle anlatılması, bu açıklıktan ettikte anlatılması gerekiyor. Aslında politikacılardan beklentimiz de bu. Evet böyle bir yasa yapabilirler mi? Yetkileri var mı? Var. Ama insanlara içeriğini net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Yani bu tabiatı ve biyoçeşitliliği korumak için yapılmış bir yasa değil. Tam tersine bunu yok edecek yatırımların önünü Açan bir yasa olarak anlatılmalı insanlara. Evet. Kabul ediliyorsa ondan sonra evet insanlar bunu kabul ediyor diyebiliriz ama böyle bir şey söz konusu değil. Evet, en temelde dürüstlük bekliyoruz aslında. Hani hep politikanın şiarıdır ya dürüst, adalet vesaire gibi. Yani dürüst olmasını ve insanlara belki e, bu konuyla ilgili bir de şöyle bir şey var ki e, politikacılar bu konuda çok tekler ve kendileri yapıyorlar bunu ve hiç kimseye sormadan yapıyorlar. Bir de e, Böyle bir tarafı var bu meselenin. Bu yasa da benim. aynen böyle geldi, geldi. önümüze. Evet. Yani e, katılımcılıktan ve demokrasiden bahsetmek söz konusu bile değil bu yasanın hazırlanma sürecinde. STK'lar ilk başta e, fikirleri alınıyor gibi gözüküp ama hiçbiri önemsenmedi ve sonradan dışlandı yasa yapılırken. İsterseniz çok kısaca ben size bu Oradan. yasanın sürecini bir özetleyeyim. Bu yasa evet. ilk defa 2010 yılında geldi karşımıza aslında bizlerin uzun süredir beklediği ve yapılmasını istediğimiz bir yasa. Yani tabiatın ve biyoçeşitliliğin korunması, arzu ettiğimiz yasal güvencelere kavuşması uzun süredir var olan bir talep. Türkiye'nin bunu yapması gerekiyordu. Hem de Avrupa Birliği süreci gereği bu yapması kaçınılmaz ...bir yasaydı. Ama hiçbirimiz, hiç kimse bu yasanın bu şekliyle, bu içerikle önümüze geleceğini tahmin etmedi. Aslında sürece bakarak bunu biraz daha net anlayabiliriz. Bu yasa özellikle 2010 yılında HES mücadelesinin çok yükseldiği, zirveye çıktığı ve bu yolda bir sürü kazanımın elde edildiği bir yıla denk geliyor. Hatırlarsınız İkizdere Vadisi e, ki 26 tane HES projesi var üzerinde Uzun mücadeleler sonucunda Oradaki halkın mücadelesiyle birlikte Sit alanı ilan edilmişti Sit alanı ilan edilmesiyle birlikte Bu projeler otomatik olarak durdu HES projeleri ve Bundan iki gün sonra Bu yasa meclise geldi ve tek amacı içeriine baktığınızda bu yasanın Bu kapanan e, Yatırımların önünü tekrar yeniden Açmaktı ve bunun için e, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak e, bu yatırımların önündeki yasal engelleri kaldırmaktı. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Bu mücadeleler çok yönlü yürüyordu. HES mücadeleleri özellikle. Yani bir yandan halk kendi bölgesindeki doğası için, suyu için, toprağı için mücadele ederken bir yandan da bunun hukuki boyutuyla e, mücadelesini veriyordu ve bu mücadeleleri büyük oranında kazanıyordu. Yani açılan davaların yaklaşık %98'i Kazanılmış davalardı Bu yasa tam da bu sürecin sonunda Önümüze geldi ve içeriine baktığınızda gördüğünüz tek şey Bu yatırımların önünü açmak Ve yasal engelleri kaldırmaktı Ama o dönemde çok büyük bir tepkiyle Karşılandı ee, insanlar gerek vadilerinde gerek Ankara'da e, gerekse diplomatik yollarla çok büyük tepkiler verdiler ve hükümet bu yasayı e, o tepkilerden sonra geri çekmek durumunda kaldı. Sonra yasa tekrar tekrar değişti ve ilk hazırlanan yasanın dışında tamamen içeriği değişmiş bambaşka bir yasa olarak karşımıza çıktı bu yasa. Nasıl bir fark vardı peki orada? Yani hani ilk e, itiraz ettiğimiz yasayla şimdi gelen arasında bir fark var mıydı? En azından politikaçılar için. Işte. Çok, çok büyük farklar var. Yani bir kere bütün kavramlar muğlak e, önümüze gelen yasada. Yani korunan alanlar e, Türkiye'deki yüz ölçümün yaklaşık yüzde dördünü oluşturuyor ve toplam sayısı da bu alanların 1624 tane, yani bunun içine milli parklar, özel çevre koruma alanları, sit alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları dahil. Biz bu yasayla birlikte bu oranın artmasını umut ediyorduk ve koruma statülerinin daha sıkı bir şekilde işletilmesini arzu ediyorduk. İlk niyet öyleydi. STK'larda tabiat ve biyolojik çeşitliliği izleme girişimi adı altında bu yasayı başından sonuna kadar süreci takip ederek gerekli desteği ve katkıları vermeye çalıştılar. Gerek yazılı gerek sözlü. Bunu her platformda anlatmaya çalıştılar. Ama e, biz böyle umut ederken, iyi bir yasanın çıkmasını beklerken e, bu iki yıllık süreçte dört defa değişen yasa e, mevcut haliyle önümüze geldiğinde büyük bir şok yaşadık. Yani Burada %4'lük korunan alanı arttırmayı beklerken bu yasanın o %4'lük alana dahi göz diktiğini görmek gerçekten çok büyük olabiliyor. Acı veren ve insanı çaresizliğe sevk eden bir durum. Evet açıkçası. ve tamamen STK'ların da aslında yok sayılmış olması. O muhalefetin tamamen silinmesi ki, gibi bir ki. şey söz konusu ha, tabii burada. Ki. Yani e, yasanın içeriği gereği oluşturması gereken kurula baktığınızda da zaten ne kadar demokratik olduğunu görebiliyorsunuz. 18'lik kurulda 6 kişilik e, kamunun katılımıyla karar verilebilecek bu yasayla beraber. Yani şuna karar verecekler o 6 kişi bir araya gelip biz işte Munzur Dağları'nı yok edelim mi, etmeyelim mi? Torosları yok edelim mi, etmeyelim mi? Kaz Dağları yok olsun mu, olmasın mı? İkizdere Fırtına Vadisi yok olsun mu, olmasın mı? Bolu Dağları'nı biz yatırıma açalım mı, açılmayalım mı? Altı kişi bütün bu alanlar ve bu alanların içinde yaşayan insan da dahil tüm canlılar için karar verme etkisini kendinde görüyor bu yasayla birlikte. Yani... Hmm. Ee, inanılmaz Korkunç bir bakış açısı, korkunç bir zihniyet aslında. Evet. Ve yani aslında politika dediğimiz şey de böyle değil mi? Hani bireysel tamamen bir kişinin e, fikrine dayanan bir şey. Aslında tam da e, sinir bozucu kısmı böyle bir yere geliyor. Hani madem böyle bir karar mekanizması var o zaman sivil toplum örgütlerinin söyledikleri ya da bu konuda muhalefet edenlerin söyledikleri bir işe yarasaydı diyoruz ama hayır öyle olmadı. Ne yazık ki. Devamında yazık ki. E, bu yasa Şimdi de yani bu yasa tasarısının aslında e, bir e, en azından oylanması gibi bir sürece gidilecek. Oradan ne bekliyoruz? Bir kere e, bu yasayı hem oylayacak olanlar hem de bu yasanın oylanmasından sonra bu yasadan etkilenecek olanlar ki e, halk ve biyolojik çeşitlilikten bahsediyorum. E, Neyi oyladıklarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani me mecliste bulunan milletvekillerinin ne için parmak kaldırdıklarını gerçekten düşünmeleri gerekiyor. Çünkü bu e herhangi bir diğer yasa gibi bir muamele görmeyecektir tarihte. Bu yasa geçerse evet. bu kara bir leke olarak şu anda mecliste bulunan insanlar ve milletvekilleri için kara bir leke olarak tarihe geçecektir. Çünkü gerçek anlamında da bu yasa meclisimizin doğaya karşı bir savaş ilanıdır. Evet. Ee, ve bu savaşı kazanan olmayacaktır Yani e, bu oylamada parmak kaldıranlar dahi bu savaşın kaybedeni olacaktır en nihayetinde Ve bir tek kazananı olacak o da para ee, ve biz bunun için bütün hayatı bizim dışımızdaki canlılarla birlikte e, yok olmasını göze alıyor muyuz, almıyor muyuz? Buna karar veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bu bunun oylaması aslında. Evet. İnsanlar da bunu çok iyi bilmeli. Yani ismi, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasası olabilir. Ama mantığı, zihniyeti tamamen tabiatı ve doğayı yok etmek üzerine kurulu bir yasa. Çok basit bir örnek vereyim size. Mesela bizim de bu yasa tasarısının içinde en çok korktuğumuz kavramlardan bir tanesidir. Ucu açık olan muğlak kavram dediğim kavramlardan bir tanesi. Üstün kamu yararı hı hı. adına bu alanları yatırıma aç, açabilecek bu yasayla birlikte karar vericiler. Yani evet. buradan şunu anlıyoruz. Doğanın korunması üstün kamu yararı değildir. Evet. Ee, üstün kamu yararı nedir peki dediğinizde yasanın içeriği onu da çok net bir şekilde anlatıyor. Üstün kamu yararı şirketlerin bu korunan alanlarda insanların halen besinini, havasını ve suyunu sağlayan ekosistemin bütününde çok özel alanlar olan bu korunan alanlara göz dikmesi ve oralardan faydalanması, oraları yağmalaması yok etmesi anlamına geliyor. Bunu nasıl yapacak? Bunu tabii ki derisini el koyup HES yaparak yapacak. Dağına el koyup maden çıkararak yapacak. Evet. Ve daha birçok baraj gibi doğaya ve insan sağlığına, yerel kültüre ve biyolojik çeşitliliğe zarar veren yatırımlarla yapacak. Evet bu tam da nereden gelmiş oldu aslında? Bu yüzde dört sınırları içinde kalan yani bir koruma alanı içinde kalan yerlerin işte bu şirket... ...açılamıyor olması ve dolayısıyla... ...onların kullanılamıyor olması sebebiyle... ...gelende bir yasa aynı zamanda. Tamamen ee, mantık bu. Ve yani yüzde hani dörtte açılmış olacak... ...o koruma alanları da korunmuyor olacak... ...peki yasaya göre... E, ...koruma alanı neresi olacak... ...öyle bir yer kalmayacak mı? Kalmayacak yani e, işte temel... E, ...karşı çıkma nedenlerimizden bir tanesi bu... ...yani bu yasayla birlikte... ...karar vericiler... ...istedikleri alanı, istedikleri yatırıma... ...açığı olabilecekler. Evet. Ee, ve buna hukuki yoldan itiraz edemeyeceksiniz. Bırakın hukuki yoldan itiraz etmeyi 1950'lerden bu yana bu konuyla ilgili olan bütün hukuki kazanımları geri alan bir yasa aynı zamanda bu. Yani e, baktığınız zaman zaten e, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere şu andaki kimsenin beğenmediği mevcut anayasasına dahi aykırı olan bir yasadan bahsediyoruz. evet. ...ve çok, çok acayip bir yere gidiyor olacak. Peki, e, hazırlık aşamasından da bahsetmiş olduk. Bununla beraber şöyle bir veri de var. 41 Milli Park, 31 Tabiatı Koruma Alanı... ...107 Tabiat Anıtı, 184 Tabiat Parkı... ...80 Yabani Hayatı Geliştirme Sahası... ...ve 12 Ramsar Sulak Alanı ve Koruma Alanı altındaki... ...binlerce e, ormanlık alan yok edilmiş olacak. Buna karşı... E, Şimdi devam eden mücadeleler de var elbette. Tam da aslında burada yaptığımız şey de bu. Ee, bunun tam olarak net sonuçları bizim hayatımıza nasıl geçmiş olacak? Şimdi bir kere her şeyden önce bu yasa sıradan bir yasa değil. Ee, yani işte bugün bir yasa yaparsınız. 2 yıl sonra dersiniz ki Aa, ben yanlış yapmışım. Ondan geri dönebilirsiniz. Kaldı kendi hani bugün anayasayı yeniden yazmaya çalışıyoruz. Kimse içeriğini beğenmediği için. Ama... Ee, ancak tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasası adı altında getirilen yasanın bir farkı var diğer yasalardan. İki yıl sonra Aa, ben yanlış yapmışım dediğinizde geri dönülmez noktaya gelmiş olabilirsiniz. Evet. Yani bütün bu doğal güzellikleri geri dönüşsüz olarak yok etmiş, içindeki canlıları yok etmiş, e, yerel kültürleri ve yerel yaşamı yok etmiş. E, i̇ki yıl sonra da Aa, tüh, ben yanlış yapmışım dediğinizde bir daha bunların hiçbirisini... Parayla dahi geri alamayacağınız şeyler olarak karşınızda görebilirsiniz. Bu yasının böyle bir tehlikesi var. Bu nedenle bu yasa kesinlikle çıkmamalı. Evet. Ee, ama öte yandan diyelim ki çıktı bu yasa. Yani e, gidişat bize biraz da öyle gösteriyor. Çünkü yüzlerce sivil toplum örgütü bir araya gelip buna itiraz etmesine rağmen ciddi yandan bir itiraz olarak kabul edilmiyor bu ne yazık ki demokrasimiz böyle de bir demokrasi. Ee, buna rağmen bu yasa çıkarsa ne olacak hiçbir şey olmayacak ben size onu söyleyeyim yani bir mürekkep lekesi olarak sayfalarda kalmaya devam edecek çünkü zaten var olan bir mücadele var. Hı hı. İnsanlar yerelde toprağını, havasını, suyunu korumak için inanılmaz bir mücadele içinde yıllardır. Akdeniz'den Karadeniz'ine, Doğu Anadolu'sundan e, Marmarası'na kadar bu mücadeleler devam ediyor. Bu yasadan sonra da bu mücadele artarak devam edecektir. E, yani insanlar e, yaşadıkları bölgedeki doğanın bu derece vicdansızca... E, Saldırıya maruz kalmasına bugüne kadar göz yummadılar. Yummuyorlardı. Hı. Bundan sonra da yummayacaklardır. Hı. Ve ee, yaptırılmayan toplantılar görüyoruz böylece. Kayıtlara toplantı halkın protestoları sebebiyle yaptırılam yapılamadı diye geçen. Ve bunlar da artacaktır elbette. Yani işin açıkçası aslında tabii ki artacak bunlar da. Bu yasa kimseye yediremeyecekler. Ee, zaten görünen tabloda o bu yasanın yasayı bu haliyle. İsmi ne kadar tabiatı koruma yasası da olsa ne kadar cilalanmış da olsa ne kadar politikacıların süslü laflarıyla gazetelerde bu işler çarşaf çarşaf anlatılıyor da olsa insanlar e, içerik konusunda aslında çok netler bu yüzlerce sivil toplumu bir araya geldi buna itiraz ediyor bir imza kampanyası var 40 binin üzerinde insan çok kısa sürede buraya imza evet. verdi. Ee, bundan sonra da bu süreç e, tamam artarak edecek. devam edecektir Peki STK'lar nasıl bir yasa isterlerdi e, eğer hakikaten sözü geçiyor olsaydı STK'lar bu konumda emin olun çok deneyimli ve birikimli Yani e, yarın deseler ki bu yasayı STK'lar hazırlasın Dünyadaki örneklerine de bakarak olabilecek en iyi yasa tırısını İki ay içinde STK'lar yetkililerinin önüne koyabilecek kadar bu konuda uzman ve deneyimli ee, ama gel görün ki hani e, bu gerçek demokrasilerde olan bir şey yani biz henüz o olgunluktan çok uzaz bu bilgi birikiminden bu tecrübeden bu deneyimden dünyadaki örnekleri de, e, örneklerini önümüze koyma öngörüsünden maalesef henüz çok uzağız. Evet ve ben böyle bir noktada tekrar medyaya dönüp e, hakikaten onların da bu, bu konuda bu yasayla ilgili eğer milletvekillerinin de bir kara lekesi olacaksa bu yasa geçerse aynı zamanda medyaya da aynı oranda e, aynı kara leke damgasını basacağım sanırım kendi adıma. <gülüyor> Şimdi medyanın burada çok büyük bir sorumluluğu var Yani politikacıların bize anlattığıyla bizim önümüze gelen yasa aynı şey değil evet. içeriğine bakarak Medyanın bu içerik konusunda insanları düzenli ve sürekli olarak bilgilendiriyor olması gerekiyor Temel görevlerinden bir tanesi bu Çünkü evet. doğa hakları dediğimiz şey bizim hak mücadelelerinin en temelinde yatan şey Yani şöyle düşünün Basit bir aile Ailenin içinde abi kız kardeşi haksızlık eder e, ...abiye anne baba haksızlık eder, anneye baba haksızlık eder, babaya iş yerinde patron haksızlık eder... ...patrona bürokrasi, bürokrasiye devlet devleti daha güçlü devletler haksızlık eder... ...sonra hepsi bir araya gelir doğaya haksızlık eder. Çünkü Hı. neden? Ezilenlerin en altında doğa bulunuyor. Ağzı yok, dili yok. Aslında bir konuşma metodu var ama biz ondan uzaklaştığımız için anlamaktan biraz uzağız. E, dolayısıyla biz doğanın hak problemini çözemediğimiz müddetçe aslında... Ee, ne engelli insanların haklarını ne kadınların haklarını ne kimsesiz çocukların haklarını hiçbir hakkı aslında temelinde çözmüş olamayacağız. Evet. Yani temiz bir doğada temiz suyla e, suyun tüm canlıların hakkı olduğu bir e, düşünce sistematiğinin dışında yaşadığımız bir doğada kimse e, var olan e, hak mücadeleleri içinde. Bütün haklarıma sahibim diyemeyecektir Çünkü doğa halen haksızlığa uğradığı sürece evet. Bizler de haksızlığa uğrayacağız Bence çok güzel özetledin burayı <gülüyor> ee, Belki son eklemek istediğin bir şey varsa Bu konuyla ilgili onu alabilir Süremiz bitti malum ee, Ya Burada aslında politikacılardan Hiçbir bir talebe etmiyorum ben Yani evet. kişisel olarak da Kurumsal olarak da böyle bir talebimiz yok Bu yasayı oylamamaları gerekiyor Çünkü içerik ortada İnsanların da e, meclisteki insanların ne konuda karar verdiklerini iyi bilmeleri lazım en azından, iyi görmeleri lazım. O yüzden e, bu yasanın doğayı koruyan bir yasa değil, doğayı yok eden bir yasa olduğunu çok açık ve net bir şekilde biliyor olmaları lazım. Ve meclisinde bunu oylayacağını e, biliyor olmaları lazım. Artık e, halk bu tepkiyi nasıl geliştirir, nasıl yansıtır onu hep beraber de göreceğiz. Evet, hepimizin yaratıcılığına kaldı belki de devamı. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Umarız daha iyi bir sonuçla tekrar bu yasayı değerlendirmek üzere konuşuruz. Bir dahaki programda diyelim. Evet Balık Gözü'nde bugün yeni yasamız olan Tabiatı Koruma Kanun Tasarısından bahsettik. Yücel Sönmez de Doğa Derneği'ndendi kendisi. Bu haftalık bu kadar diyeceğiz. Balık Gözü'nden iki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.